İzaret eden herkese merhaba. Tuğaldaş Düşünmeye hoş geldiniz. Her program olduğu gibi bugün de Profesör Doktor Niyazi Kahveci ile birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ve bugün önemli konu başlıklarımız var. Öncesinde hmm. her programda yaptığım gibi teşekkürler iletmek isterim size. Çok sayıda teşekkür mesajımız var. Buyurun, iletmek isterim size. Ben de onlara hem teşekkür ediyorum, aslında teşekkürden çok tebrik ediyorum. Ee, onların e, bunu iyi alıcısı olduklarını e, göstermeleri bizim de bu konuları e, anlatmaya devam etmemizi sağlıyor. Hem coşkuyla, şevkle. E, o açıdan teşekkür ediyorum. Tebrik etmenin sebebi de bu işin bilincinde olmaları, farkına varmış olmaları. E, bu bir farklılıktır zaten. E, biz de zaten e, böyle farklı insanlara hitap etmek istiyoruz. Hı hı. Ee, hiçbir zaman toplumları tümden e, ileriye toplu olarak e, sürüklemek, götürmek mümkün olmadı. Ama onların içinde çıkan böyle birkaç bin kişi çok değerli. E, çünkü onlar işin nüvesini e, oluşturacaklar ve o topluma bunu yavaş yavaş inanıyorum. E, yayacaklardır. Yani söylemeselerde davranışlarıyla bunu yayacaklardır. İnşallah bir gün toplumumuz bu o, istediğimiz aslında çağın istediği e, bu seviyeyi aşamaya gelir de e, hem kendileri bundan e, yararlanırlar hem de e, ülkemizde yararlanır. Evet. evet. Hocam çok sayıda seyircimiz de not alarak dinliyoruz diyorlar. Hmm. Evet. Hocam da not alarak Sağ olsun. Bugün önemli başlıklarımız var. Yine analitik düşünme, eleştirel düşünme, çağımızın Tanrı anlayışı, sorgulamak, diyalektik düşünme, düşünmenin yararları gibi. Başlayalım hocam. Buyurun analitik evet. düşünme edilerseniz. Geçen programımızın sonuna rastlamıştı Evet. Analitik düşünmeyi anlatmıştık kısmen bugün de eleştirel ve diyalektik düşünmeyi hı hı. E, anlatmaya çalışacağız. Daha başka konular da var tabii. E, şimdi bunun e, insanlık tarihindeki e, güzergahı böyle oldu. E, Şunu bilelim ki 18. asıra kadar özellikle dünyanın her yerindeki toplumlar dinsel toplumlardı çünkü dinden başka terminoloji yoktu her şey din ile ifade ediliyordu ee, ve bu dinsel toplumları çağımıza e, taşıyanlar e, bu düşünme e, metotlarıyla e, taşıdılar ve bugün de insanlık yani dünyada egemen olan e, çağın çizgisi dediğimiz o çizginin kesiti de bu o, tür düşünme metotları egemendir. Bunların dışındaki düşünme metotları ile artık var olunamıyor. Hem kişisel olarak hem toplumsal olarak varlığı sürdürebilmek için bundan sonra mutlaka bu düşünme metotlarını uygulamak gerekiyor analitik düşünmeyi geçen hafta parçalarını ayırarak bir olgu, obje ve olayı e, tanımak idi. Ve onun da sorusun bu nedir sorusu idi. E, herhangi bir şey duyduğumuz zaman, gördüğünüz zaman ilk sormamız gereken soru bu nedir? Bunun ne olduğunu e, bilebilmenin yolu o konunun ilgili olduğu bilim dalına gitmektir. En yani Allah' şükür 18. asırdan sonra çok sayıda daha önce olmayan bilim dalları e, doğdu ve gelişti. Bugün hemen hemen var olan evrende var olan olgu obje ve olayların ne olduğu az çok biliniyor. Az, az çok değil bayağı biliniyor bir de tabi bu üç o diyoruz olgu obje olay bunların bir doğal olanı var bir de lojik olanı var yani insanlığın doğada var olmayan olmayıp da ürettiği olgu obje ve olaylar var bunları da bilmek için ilgili bilim dallarına gitmek gerekiyor aslında analiz tabi Grekçe bir kelime fakat o analiks de diyorlar ona. Analiks e, bir şeyin su ile sırılsıklam olmasıdır. Suyu emmesi ve sırılsıklam olması. Yani suyun e, suyun bir objenin en ücra, hücrelerine kadar nüfuz edip eee nüfuz etmesidir. Dolayısıyla bir olgu, obje ve olayın ne kadar çok hücresine nüfuz edebilirsek onu o kadar çok tanıyacağız. E hiç bilmeden tanıyor gibi davranmak işte bu bizim bugün toplumumuzda yaptığımız en büyük hatadır. Hiçbir şeyi bilmeden her şeyi biliyormuş gibi hareket ediyoruz ve sonuçlar hep negatif çıkıyor. Peki analitik düşünmenin bize yararı ne olacak hocam? Analitik düşünmenin çok yararı var. Yani bu sadece bilim adamları veya filozof düşünürler için değil gündelik hayatta da kişilere çok büyük faydası var. Ee, bir kere bir konuyu anlamasını öğreniyor. Kavranmasını öğreniyor. O parçalara ayırıp parçalar vasıtasıyla bütünü tanıdığımız zaman bütünün tümünü tanımış oluyoruz. Asıl en büyük faydası kişilere karmaşık problemlerini çözme imkanını öğretiyor. Şimdi problemler hele bu çağda çok karmaşıktır problemlerimizi parçalara ayırarak ele almak lazım. Bütününün altına girmeye çalışırsak altında kalabiliriz. O nedenle problemlerimizi de parçalara ayırıp her parçanın ilgili olduğu bilim dalına gidip o konuyla ilgili tespit ettiği gerçek bilgileri öğrenmemiz gerekiyor. Ondan sonra o problem kendiliğinden çözülüyor bu bilgi olmadan daha önce derdini çektiğimiz çok şey in boşuna olduğunu görüyoruz yani boşuna derdin bilmediğimiz için derdini boşuna çekmişiz üzülmüşüz, endişe etmişiz tedirgin olmuşuzdur halbuki gidip kitaba baksak ee, bunların boş dertler olduğunu görecektik Şimdi bu e, parçacılıktır dedik ya, analitik düşünme, hı hı. bunu kişiler hakkında da uygulamak gerekir. Nasıl uygulayacağız? Şimdi mesela soruyorlar, diyorlar ki filanca kişiyi nasıl bilirsin? Bu çok toptancı bir soru, yanlış bir soru. Çok genel bir soru değil çok mi? Çok genel bir soru ve hiç kimse hiç kimseyi bütünüyle tanıyamaz kendisini bile tanıyamıyor o nedenle böyle bir soruyla karşılaştığımızda analitik bakacaksak hangi açıdan soruyorsun diye sormamız lazım o açısını alıp yani ahlak açısından dürüstlük, beceri güvenilirlilik donanımlılık, karakter yani bir sürü boyutu var ama biz çok yanlış yapıyoruz Tek soruyla bütünün cevabını veriyoruz diyor ki diyoruz ki ya iyidir ya kötüdür ya yaramaz diyoruz. O kişi hangi açıdan sordu bilmiyoruz ki. Evet. Şimdi o nedenle mesela bizim cenaze namazlarında sorulan bu soru da bir soru vardı. Nasıl bilirdim? Nasıl bilirsiniz, Bilirdiniz ee, merhumu. Bu da çok yanlış bir sorudur. Hangi açıdan soruyorsun? Hı hı. Kim kimi tümden tanıyabilir? Ve o çok formalite ve e, sahte bir soru ve sahte cevaplar. iyi bilirdik. Hangi açıdan iyi bilirdin? O belli değil. Yani böyle içi boş e, mantıkta e, safsata deniyor. Safsata sorulara e, benim tanıdığım Cenab-ı Allah ...değer vermez yani, vermeyecektir. Şimdi buradan geliyoruz... ...bu analitik düşünme bu kadar yeter... Hı hı. ...çünkü gene vakit biraz, etmeyecek. Evet. Geçen hafta da dile getirdik... ...değindik. Eleştirel düşünme. Tabii, buyurun. Bu eleştirel düşünme de çok önemlidir. Fakat bizde... ...tabii bunun İngilizcesi critic... ...criticizing'dir... E, tercümesi, Türkçe tercümesi pek fazla e, e, etimolojik olarak hatta epistemolojik olarak e, pek fazla karşılığını vermiyor. Çünkü biz de eleştiri dediğimiz zaman hep negatifçi de olduğumuz için biz genelde negatifçiyizdir. Hep negatif e, açıdan ele alınması gereken bir metot olarak evet Ama e, iyisi de yapılır eleştirilir. Yani ne varsa <gülüyor> pozitif negatif onları ortaya koymaktır. <gülüyor> Sonra pozitifin negatifiyle de bizim yani ilk etapta ilgilenmemiz gerekmez. Onun ne olduğunu ortaya koymamız gerekir. Önce bir ortaya koyalım. Sonra eee ilgili disiplinler açısından bakalım iyi midir kötü müdür ee, mesela bazı şeyler var ahlaken iyidir ama ilgili bilim dalına gittiğiniz zaman kötü olduğu ortaya çıkıyor o nedenle önce ne olduğunu ortaya koymamız lazım eleştiri bunun için yapılır kritiktir yani irdelemedir aslında evet Şimdi öyle olunca e, bu eleştirelle düşünmenin iki sorusu vardır. Neden ve nasıl? Neden? Bu neden? neden böyledir? Nasıl böyle oldu? Bakın. Neden ve nasıl sorularıyla yapılır eleştiri? Hakaret etmekle, damgalamakla, hüküm vermekle yapılmaz. Çünkü bu sorular öyle bir cevapları istemez. Neden ve nasıl? Analitik düşünmede nedir idi soru. Evet. Burada neden ve nasıldır? Şimdi herkes bu eleştiriye irdelenmeye açık olması lazım. Bu hakikaten e, hüminalite olarak, insanlık olarak çok... E, Yüksek bir düzeyi ifade eder insan nilik açısından. Çünkü hayvanlar kendilerini irdelettirmezler. Çünkü tek boyut bilir o. Tek şey bilir. ikinci şey bilmez. Onun için hiç şey irdelenmeye gelmez hayvanlar. O nedenle eleştiri yapacak olan kişinin öncelikle kendisinin eleştiriye tahammülü olması gerekir. O aşamaya gelmesi gerekir. Ve bu eleştiri de çok güzel bir metottur. Sürekli gelişmeyi sağlar. O nedenle eleştiri yoksa değişme ve gelişme de yoktur. Evet, tahtaya da yazdık. Öğretmenimize de söyleyelim. Tahtayı alabiliyorsak evet, eğer. Olmayacaktır. Evet tahtaya da yazdık. Buyurun, Şimdi bizim ülkemizde de hakikaten hastalıklardan biri de budur. Yani bir görevliye bir yetkiliye bu bilet satıcısı da olur bir bakan da olabilir aradakiler de olabilir kesinlikle eleştiriye, sorgulanmaya hiç tahammülleri yok. Şimdi televizyon kanallarını izliyorum, orada her gün yüzlerce kişi konuşuyor. Arada biri de hani genellikle birbirlerinin kuyruklarına basmamaya dikkat ediyorlar. Ama onlar başkalarının mesela orada olmayan başkalarını çok rahatlıkla hep negatif açıdan da eleştiriyorlar. Zaten eleştiriyi negatiflik olarak bildiklerini de anlıyoruz. Fakat orda birisi bir tanesini hafif eleştirdiği zaman küpleri biniyorlar. Bu sefer her kafadan bir ses çıkıyor, konuştukları da anlaşılmıyor. E siz de izlediniz, gördünüz. Evet. Ve bu kişiler, kardeşim, kamuya, topluma hitap ettiğin zaman şunu bileceksin: Sen kamusal insansın ve kamusal davranman gerekiyor, kişisel davranmaman lazım. Ee, sen eleştiriye tahammülün olması lazım ki e, insanlar da e, eleştirilebilmeye al, al, alışsınlar hı hı. bu bir egzersiz olması lazım aynı zamanda o nedenle orada konuşurken sadece bir şey anlatılmıyor bir şeyin de eğitimi de veriliyor ve bu insanlar ülkenin kafa katmanı. Kafa katmanı çok önemlidir. El, kol, ayak diğer bütün organlar kafa katmanına göre şekillenir. Evet. Dolayısıyla kendisinin eleştirilmesine tahammülü olmayan kişi başkasını hiç eleştirmesin. Eleştirmeye hakkı da yoktur. Şimdi e, tabi eleştiride iki şey çok önemlidir. Biri kuşku duymak, şüphe etmek Ölenmek. diğeri sorgulamak. Bunları da kısaca anlatmak lazım. Tabi. Eleştirel düşünme her şeye şüpheyle bakmayı gerektirir. Kendi bildiklerimize de şüpheyle bakmamız gerekir. Başkasının bildiklerine de şüpheyle bakmak gerekir. Eğer şüphe etmezseniz onu eleştirmezsiniz, irdelemezsiniz. Kesin doğrudur derseniz onu irdelemezsiniz. Yanlışsa olduğu gibi kalır. Doğruysa bile daha gelişme olmaz. O nedenle Şüphe çok önemlidir. Şimdi aslında şüphe dinler tarafından genellikle yasaklanır. Çünkü kendileri hakkında şüphe edilmesini istemezler. Fakat bu Kur'an-ı Kerim ve İslam bundan farklıdır. Hazreti Peygamber de farklıdır. Fakat tabi Kur'an'ın, İslam'ın, Hazreti Peygamber'in şüphe kavramına bakışlarını anlayabilmek için bu kutsal metinler üzerinde şüphe ile eleştirel çalışma yapan filozofların tartışmalarını bilmek lazım. mesela çok önemli bir 11-12. asır filozofu var Abelardus diye ki e, yani orta çağda e, Hristiyan dünyada kilisenin e, kilisenin egemenliğindeki dünyada e, kuşku duymanın e, çok büyük suç günah olduğu bir zamanlarda aynen şöyle diyor 1100'de falan kuşku duymakta hiçbir günah yoktur çünkü kuşku duyan kişi mutlaka gerçeği araştırmaya gidecektir şimdi bu algıyı bilmezsek mesela Hz. Peygamber'e bir gün 3 tane sahabe geliyor öyle bir şey düşünüyoruz ki hem söylemekten hem korkuyoruz hem de utanıyoruz diyor. Hazreti Peygamber onları anlıyor. Diyor ki söyleyin. Diyorlar ki acaba Allah var mı? Bunun üzerine Hazreti Peygamber velike efsahul iman diyor. Bu imanın en berrak halidir. Bakın Abelardus aslında Hazreti Peygamber'den e, dört asır sonra gelmiştir. Hı hı. Büyük ihtimalle e, buradan almıştır. E, çünkü Hazreti Peygamber de şunu biliyordu ki şüphe eden kişi inkar etmek için şüphe etmez. Çünkü inkar eden şüphe etmez zaten. Bu mutlaka araştırmaya ve gerçeğe e, götüreceği için bu imanın en berrak halidir. Yani şüphelenmeyi ne günah ne haram olarak görmemiştir. Şimdi yine Kur'an'ı anlamak için de bu filozofların tartışmaları hatta Kur'an'dan önceki binlerce yılda üretilen akımlar var, düşünme akımları var. Bunları da bilmek lazım. Bilmeden Kur'an-ı Kerim'i anlamak mümkün değildir. Yani benzer ayetleri alarak Kur'an-ı Kerim anlaşılmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim o gün tartışılan konuları ve tartışıldığı şekilde içerikte ele almıştır. Mesela ben bile daha çok yakın zamana kadar Kur'an'daki innellahi alimun hakim Allah alim ve hekimdir e, ayetini işte alimdir, hekimin ne olduğunu da pek bilmeyiz, hekim hikmet sahibi falan diye tercüme ederiz, halbuki Platon'un filozof kral tanımlaması var Çin düşüncesinde bilge kral kavramları var. Bu ayeti kerime tamamen bunların karşılığı olarak e, söylendiğini anlıyorsunuz o zaman. Halimün Halim Hakim. Tabi bilge kral yani Allah bilge kraldır. Allah filozof kraldır. Yani düşünen kraldır. Yöneticidir, egemendir. Yine mesela Hinduizm'deki Brahman tanrısı var. Brahman. Bu Brahman tanrısını şöyle tanımlarlar. Biçimsiz biçimsiz şekli yok. Hı hı. Efendim ölümsüz, dinamik bir tanrı diyor. Yine oraya, tabi şu Rahman kelimesini bile anlayabilmek için bu Brahman'ı anlamak lazım. Brahman Hinduların, Hinduların Tanrısı. Tanrının adı. Ee, İbrahim'i de anlamak için gene bu Brahman'ı anlamak lazım. Rahman kelimesi. Ee, bu Haman bunlar şey birkaç kelimeden oluşuyor. Mesela İbrahim Abra Abraham'dır. Ab, Eb, Arapça ve Hibruca'da baba demek. Abra, Ra'da güneş tanrısıydı. Nur, ışıktır. Mahaman'da halk olarak. Yani bütün insanların e, nurunun babası diye tercüme ediliyor. Ben buna tabi kısaca geçiyorum. E, bunun gibi çok önemli kelimeleri bile çok kullandığımız kelimeleri dahi anlayabilmek için bu felsefeleri Hinduizmi, Hermetizmi bilmek lazım. Mesela yine huve zahiru vel batın ayeti var Allah için o zahirdir ve batındır. Leyse kemislihi şeyun ayetleri tamamen o gün tanrılar için tanrılar yapılan tartışmalarda konu olan bir boyuttur. Biz o konuların boyutlarını bilmeden e, Kur'an'daki bu ayetleri anlamamız mümkün değildir. Yine mesela bir ayet daha. <gülüyor> yani bunların için söylüyorum, Bildiğimiz bilgilere şu anda din diye kesin doğru bildiğimiz bilgilere sürekli şüpheyle bakmak lazım. Acaba bir eksiği var mıdır? Gidin biraz daha çalışayım. Ama yok bu son sözdür. Ben sonuna ulaştım. Dememek gerekir. Yoksa gelişme olmaz. Çoğu zamanda doğrusunu bulmak mümkün olmaz. Yine كُلِّ yemin هُوَ ف۪ي diye bir ayet-i kerime var. Hı hı. Allah her gün bir iştedir diye. Mesela onu anlamak için Anselmus denen bir filozof var. Bunun bu konuyu irdelemesini, tartışmasını okumak lazım. Özümsemek lazım. Çünkü o diyor ki, Tanrı dünyayı sürekli olarak yaratmaktadır. Peki nasıl? Bak onlar nasıllığını, yani eleştiri dedi ki, neden böyle olduğunu izah edebiliyorlar. Biz ne de demiyoruz? Çünkü bizde felsefe yok, düşünme yok. Hazır alıyoruz ayetleri tercüme ile altından çıkacağımızı sanıyoruz. Olmaz. Yine hurufu mukatta diye bir şey var Kur'an'ın Kerim'de. Bu harfler var sadece elif-lam-ra, elif-lam-mim gibi. Bunlara hurufu mukatta diyoruz. Bunları da anlayabilmek için hermetik öğretiyi bilmemiz gerekiyor. Ki bu e İslam'dan bir kaç bin yıl önce Mısır'da çok şeydi. Yahudilik de Tevrat da onu orlardan almıştır. Bunlar harfleri kotlama işidir. Mesela Yahovayı 4 harfle Y, H, V, H. H. Evet Yahova. Yani Y e, hareketsiz dediğimiz sessiz harflerle kotlamışlardır Yahve. Hangi anlama, ne anlama gelir? Onları da bilmek için bu harflerin daha önce hangi anlamlarda kullanıldıklarını bilmek gerekiyor. Dolayısıyla demek istediğimiz şu ki bildiğimizin son doğru olduğunu düşünür de acaba bir eksikliği var mıdır diye şüphe etmezsek hiçbir zaman ilerleme gelişme Olmayacaktır. Sürekli acaba diyeceğiz. Acaba. Sürekli acaba diyeceğiz. Tabi ulaştığımız sonuçları alacağız ama Hı -hı. onu gene tekrar acaba diyeceğiz. Hı -hı. Ee, daha da bu bunun insana kazandırdığı en büyük fayda insan farkına varmadan aklının ve zihninin çapını genişletmesini sağlamaktır. Yani mevcut aklın çapı ve zihniyle mevcudun ilerisinde bir şey bulamazsın. ilerisine gidemezsin. Ama dünyada evrende her zaman hele de insanlıkta her zaman sürekli ileriye gitme vardır. Yine teolog Okunolu Aziz Thomas vardır. Bu da 12-13. asırda yaşamış. Onun da e, teolojisini kavrayamazsak yine Tanrı'yı tanıyamayız çünkü onlar dediğim gibi çok güzel felsefeyi çok güzel bir şekilde bu gibi kavramları detaylandırmakta irdelemede eleştirmede çok güzel kullanıyorlar beceriyorlar Zaten özellikleri ve başarıları doğrudan geliyor onun için de bu işin tarihine geçmişler bizden o işin tarihine geçen de kimse yok yani diyor ki insan ve tanrı bir düşünce ya da kavramdır diyor insan ve tanrı daha diyordu ki insan şu biyolojik bedeniyle insan değil hı hı. insanın ürettiği e, fikirlerle oluşturduğu yapısıdır insanın İşte o da aynısını söylüyor e tanrı da öyledir diyor yani tanrıyı sonuçta insan kurguluyor kavramlaştırıyor, tanımlıyor ve insanın düzeyi esas alınarak da tanımlanıyor. Dolayısıyla bunların ne olduklarını bilmemiz gerekir. Tanrı'yı gerçekten anlamak onunla birlikte olmayı gerektirir. Bak bu müthiş bir söz. Öyle zaman zaman işte Tanrı ile o da zihinsel değil fiziksel birlikte olmakla Tanrı'yı tanımak mümkün değil onun gibi olmak zaten bütün Tanrıların düşünür bunlar öyle düşünürler hedefi insanı kendi Tanrı'nın düzeyine yaklaştırmaktır ee, onun için de insan sürekli her gün insanilikte Tanrı'nın düzeyine doğru yol almak zorundadır yerinde durduğu, saydığı an orada kalmıştır yani. Onun için e, hadis-i şerif olarak söylenir iki günü eşit geçen, aynı geçen bizden değildir diye hadis-i şerif vardır. Bu her alanda öyle. Evet. İnsanileşmekte de öyle. Yine bu e, filozofun şu çok, sözü de çok önemli. Tanrı düşünsel olarak algılanabilir. Şimdi Tanrı'yı düşünsel olarak algılamanın nasıl olduğunu bilmezsek Kur'an-ı Kerim'deki فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ Beni anın ben de sizi anayım. وَلَذِكْرُ اللّٰهِ ekber, Allah'ı anmak her şeyden daha büyüktür ki bu ayet namazla ilgili ayetin sonundadır. Sonunda gelir. Ee, ayetlerin son cümleleri çok önemlidir. Ee, yani salatı ikame edin, icra edin, o insanları kötülüklerden koyar. Ama diyor bilin ki Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Yani zihinsel ilişki kurmak Allah'la. Şimdi Allah'la zihinsel ilişki kurmanın nasıl olabileceğini öğrenebilmek için bu filozofları okumak lazım ve düşünmek lazım üzerinde. Aynı şekilde bir kelimesi var, iyilik kelimesi. İyilik, iyiliğin ne olduğunu da anlamak için mutlaka e, filozofların bu iyilik e, ahlaki kavramının Üzerindeki irdelemelerini, eleştirilerini, tartışmalarını bilmek lazım. Bilmeden havanda su dövmüş oluruz yaparsak. Dolayısıyla dikkat edin bakın bunları anlatanlar dahi yani ahlak anlatanlar dahi bu ahlakla oluşmuyorlar bir türlü. Çünkü bir şeyi anlatarak edinmek bir şeyi çiviyle bir yere çivilemek gibidir. Ama zihinsel boğuşma işlemi yaparak edinilirse o zaman onunla oluşuluyor. Zihinsel düşünme, boğuşma işlemi yapılmayan hiçbir şeyle oluşulmaz. Bunu daha sonraki programlarımızda ahlakla ilgili bir program yapacağız. Çağdaş Ahlak ve çağımız öncesi ahlak Hı. ve ikisinin eğitimi e, biçimlerini anlatacağız neden bizde sürekli ahlak anlatılmasına rağmen e, ahlaklılık egemen değil de başka yerlerde egemen bu tamamen eğitimle ilgili bir şey biz ağızla kulak yoluyla yapıyoruz eğitimi Hı. İleri dünya, çağdaş dünya zihni yoğurarak işleyerek yapıyor ve orayı formatlıyor, programlan, program e, yüklüyor e, ve ondan sonra siz isteseniz, öbürü de aklınıza da gelmiyor zaten kötü şeyler. Aynı şekilde milletimiz bin yıl oldu Müslüman olalı. Ama İslam'la da bir türlü oluşamadı. Çünkü İslam hep ağızla anlatılıyor. Kulak yoluyla bir kulaktan giren öbüründen çıkar diye atasözümüz de var. Ee, kulakla olmuyor bu. Ee, zihinsel işlem yapılmadığı için halen de İslam'la oluşulamamıştır. Şimdi böyleyken gelince e, sorgulamaya değinmemiz gerekiyor. Evet. Eleştirel düşünme sorgulama ile olur. Sorgulama öğrenmek için soru sormaktır. Bir çıkar elde etmek için soru sormak sorgulama değildir. Şimdi mesela biri bir adres sorar. O çıkarı için sormuştur onu gider adresini alır orada bir öğrenme yoktur yani orada bir öğrenme yoktur işini görmüştür gitmiştir din konuları da öyle yani dini fetva soruları hep çıkar ve menfaat için sorulan sorular olduğu için zihin onunla işlem yapmıyor ve onunla da oluşmuyor o nedenle bu fetva sistemi e, çok zararlı bir sistemdir. Halbuki insanlara cevap vermemek lazım. Kendi sorduğu sorunun cevabını kendisi bulması lazım ki onunla oluşsun. Yoksa oluşmuyor. Hazır istiyor cevabı. Hazır istiyor, hazır da işte öğrenmiyor. işini görüyor o anda. Unutuyor onu. Çünkü yerleşmiyor zihne. Ama kendisi Uğraşırsa, o zaman onu da oluşuyor. O nedenle, o nedenle herkes sorduğu sorunun cevabını kendisi bulması lazım. Bunu da değiştirmek gerekiyor. Yine bin yıldır hep fetva ile cevap, fetva ile alınan cevaplarla bu toplum bugüne geldi. E sizin kanalda soruyor zaman zaman dini sorular millete hiç kimse bilmiyor. E bilemeyecek bu gidişle de yani. Evet. Şimdi soru sormak, sorgulamak ve şüphe etmek, demin dedik e, zihnimizin farkına varmadan gelişmesini sağlıyor. Bunun zıttı savunmaktır. Eğer savunma yapılıyorsa yapıyorsa Zihin büzüşüyor, donuklaşıyor, katılaşıyor. O nedenle savunmaya pek geçmemek gerekir. Pek geçmemek gerekir. Sürekli sormak, çünkü sormak zihni e, hareketlendirir, savunmak zihni durağanlaştırır. şimdi bir şeye sorgulama girince düşünmenin gelişmesinin önü alınamıyor böyle de bir özelliği var o nedenle tarih boyunca bütün egemenler bu ailede ana baba olur idareci olur en tepe yöneticiler olur Bunlar hep, tabi 18. asra kadar demin dediğimiz gibi e, dinden başka da terminoloji ve kavram bulunmadığı için e, din kullanılarak hep e, sorgulama önlenmiştir. Aman sorgulama dinden çıkarsın. Aman sorgulama kafir olursun diye. Tahtı sarsılmasın değil mi? Kendi gücü sarsılmasın diye. E tabi ama bunu da söyleyeyim. Ee, şunu bilelim ki e, sorgulamaya karşı çıkan ister yönetici olsun ister yönetilen olsun 18. asır öncesinin insanıdır. Hı hı. Orada kalmıştır. İşin kötüsü bu 10 bin yıl öncesine de gidiyor. Yani dozajına ve düzeyine ölçüsüne göre 10 bin yıl öncesindeki düzeyinde de kalmış. Olunuyor. Evet hocam. Burada bölelim. Bir reklam arasına gideceğiz. Reklamdan sonra tekrar buradayız. Tamam. Hocam ve e, sorgulamanın istenmemesinden bahsediyordunuz en son. Buyurun. Tabii sorgulamayı engelleyenler toplumlarına en büyük kötülüğü yapanlardır. Sorgulama bilgisiz olmaz. Hiç konuyu bilmeyince soru sormayacaksın. Önce soru soracağın konuyu gidip öğreneceksin ondan sonra soru. Soru sorularak bir şey öğrenilmez bunu bilelim. Başkasına soru sorarak cevap alarak hiçbir şey öğrenilmez. Bunu bilelim. Evet. Kendin gideceksin konuyu öğreneceksin. O alanda teknik bilgin olacak. Anlamadıkların olursa soracaksın. O zaman debriyajın açık olduğu için... Hı hı. vitesi alır aldınca cevap sende kalır ama hiç bilmediğin bir konuda e, soru sorarsan hiçbir şey öğrenemezsin ve bugün bu toplumda bu problemimiz var hep böyle sorularla bir şeyler e, duymuş e, ama yani bilmiyor bilmiyor ama hayatını da onun üzerinde kur, kurmuş ee, şimdi size soruyor biz de rastlıyoruz bize soruyor e şimdi neresinden başlasan ne etsen e git oku diyorsun alışmış alıştırılmış yani <gülüyor> e, hazır cevaplara böyle olmaz yani bilgi yoksa e, soru da olmaz boşuna sorma şimdi bir iki uygulama yapalım bu sorgulamayı bakın bizim ülkede yapılan işlerin hiçbirinde eleştiri ve sorgulama bulunmadığı için hakikaten çok büyük paralar harcıyoruz. El kol para boyutu var ama kafa boyutu olmadığı için servis çağdaş olmuyor bir türlü. Servis gene eski, klasik, geleneksel çağ oluyor her alanda. Şimdi mesela bu geçen gün Büyükçekmece, Eskice köyü yolu üzerindeki ...döl havzasına... ...kimyasal atık dökülmüş. Şimdi bunu sorgulayalım. Neden ileri... ...ülkelerde... ...bunu... ...yapmıyor, yapamıyor kimse de... ...Türkiye'de yapabiliyor ve yapıyor. Sorgulayalım. Hı hı. Sorgulamamız lazım. Yani bunu şimdi... ...türüferine kötüleşsek, kılsak... ...hiçbir şey çözmez. Neden orada yapamıyor ve yapmıyor. Ne yapmıyor ama neden burada yapıyor ve yapabiliyor? Bunları sorgulamamız lazım. Yani ne anlayıştır? İnsanların su içtiği gölün havzasına gidiyorsun kimyasal atık atıyorsun. O anlı kurtarmak istiyor aslında ama ya bu anlallık. Bu animallık. Yani bu ülkede yani bir ülkede animallık yapılabiliyorsa Orada doğa durumu orman dönemi hayatı var demektir. Yani çağdaş e, medeniyet dönemi hayatı yok. Böyle bir şey olur mu? Şimdi tır şoförleri beni işte arıyorlar, söylüyorlar. Ve iletmemi de istiyorlar. Onlardan bir tanesi de benim amcaoğlu Mustafa Bey. Ee, bizim ailede de hakikaten en e, benden sonra tabi ya da benimle beraber en e, fe, düşüne düşünen düşünme işi yapan kişisidir. O da olaylara böyle çok güzel analitik ve eleştiriler yaklaşıyor. Hı -hı. Tır şoförlüğü yapıyor. Gürcistan sınırından geçiyor. O taraftaki ülkelere mal götürüyor. Şimdi anlatıyor. Diyor ki ya Gürcistan'ın kapısında bir dakikada yapılan işler, iş, gümrük işlemleri, bizde bir saat sürüyor. Hem de yeni bir onlarca milyon lira harcanarak yeni bir gümrük kapısı yapılmış. Ama saatler sürüyor bizim oradan geçmemiz. Gürcistan kapısında Gürcülerin almadıkları paralar bizim günlük kapılarında alınıyor yok ülkeyi terk ettin parası yok ülkeye girdin parası yahu adam ne kazanıyor yani bu ülkeye bu ülkeye işte ihracat yapıyan para kazandırmaya çalışıyor hı hı. ya hiç böyle önemi yok neden oluyor bunlar bunları sorgulamak gerekiyor neden bir saat sürüyor orada işle muamele sorgulama kafa boyutu yoksa e sürecektir yani şunu bilelim ki kerpiç malzeme ile plaza yapamazsınız yani kerpiç insan malzemesi ile e, ne kadar modern tesisler yaparsanız yapın e, plazanın e, servisi orada olmaz o halde ortada yapılması gereken bir iş var o da belli. Toplumumuzun insanımızın özellikle görevlilerin, sorumluların e, kafasının çağdaşlaştırılması lazım. Hart diskinin yani biyolojik hard, insani hard diskinin rem biti yükseltilmesi lazım. Rem biti, kilobit, biz ondan terabit işler istiyoruz bu mümkün değil o nedenle onlara e, dosya yüklemek yerine sonuçları vermek yerine şöyle yap böyle et demek yerine öncelikle onların hard riskinin kapasitesini yukarı çekmemiz lazım bunun da tek yolu düşünme işlemi yaptırmaktır ben burada bu STK'lara bu belediyelere tavsiyede bulunmak istiyorum. Alanınıza giren kişileri mutlaka eğitimi alın ve bu düşünme işlemini onlara öğretin. Belediyelere çok güzel programlar yapıyorlar ama bakıyorum kitapçıklara hep insanların duygularına hitap eden duyguları tatmin eden programlar yapıyorlar düşünlere hitap eden düşünmeyi öğreten programlar yapsınlar buna öncelikle ev kadınları ev aileleri ev babalarından başlasınlar çünkü halen bile görüyoruz ki çocuklarımızın eğitimi yine ailelere kalmış okullarda bir eğitim verilemiyor ee, o nedenle belediyelere tavsiyem budur. Hatta hocam böldüm ama siz de böyle bir programa katılmışsınız değil mi? Biz tabi bizim üniversitemiz bir belediyeyle ortaklaşa böyle bir program yaptıydı. Ee, çok enteresandır. Daha önce de anlatmıştım hı hı, o madem hatırlattınız bir kez daha söyleyeyim. Anne Üniversitesi şey, diye bir program çocukları üniversitede okuyan annelerin Toplamışlar, e, almışlar, yüz yüzün üzerindeydi. E, bana da düşünme ile ilgili bir ders koymuşlar benim haberim olmadan ama arkadaşlar biliyor ben çünkü oturdum hep düşünme konuşurum kişiyle hiç işim olmaz. Koymuşlar gittim ilk derse girdim, baktım koca amfi dolu. E, i̇şte ev kadını, anne hepsi örtülü bir kere yarısından çoğu da çarşaflıydı şimdi içeri bunları görünce dedim ki yani ben bu dersi anla, anlatır anlatabilir miyim yani bu olur mu diye düşünürken dedim ki bir anlatayım hem de PR yapmış olurum eğer sıkılırlarsa başka şey anlatırım böyle yarım saati anlattım bir taraftan da gözlerine bakıyorum sıkıldılar mı diye sıkılmadılardı. Ama ben sordum dedim ki eğer bunlardan sıkıldıysanız ben aynı zamanda ilahiyatçıyım size bol baharatlı, acıklı, arabeskli dini hikayeler de anlatabilirim. Ya sanki hepsi e, karar vermiş anlaşmış gibi birazdan hocam biz onlardan bıktık dediler. Siz bize bunları anlatın. İnsanlar Düşünmeyi istiyor. Onlar nedir o hikayeler? Yani var olanı tüketiyor insanlarda. Var olanı tüketiyor. Duygusal tatmin sağlıyor. E dışarı çıkıyorsun bakın problem aynen duruyor orada. Kimse çözmemiş onu. Sen çözeceksin. Nasıl çözeceksin? E kafayla çözeceksin. E onu da bilmiyor. Dolayısıyla belediyelere tavsiyem e, bunları bütün ailelere öğretmeye çalışın. Ki çocuklarına bunları öğretsinler. Ee, hakikaten ana babanın yapısı çocuklarına ilk etapta yüzde yüz yansıyor. Yani bunun avantajını da dezavantajını da ilk önce çocuklar görecek. İşte ilkokula gidene kadar ki dönemde ana babalarından aldıkları o yapı ben size söyleyeyim. Profesör dahi olsa devam ediyor. Onu aşamıyor. Çünkü Eğitimin hiçbir kademesinde onu açacak bir şey verilmiyor. E kendi özel çabası olursa aşabilir. Öyle bir ihtimal de aklına gelmiyor zaten. Her şey ondan ibaret. Doğru olarak onu e, zannediyor. E, eleştiri de yok, şüphede de yok, kuşku da yok. Bir de tembellik de var tabii. İş çıkacak, kim uğraşacak. Bir de geç olmuş, yaşta geçmiş. O nedenle belediyelere e, büyük iş düşüyor. Bu işleri yapın kardeşim bir sürü para harcıyorlar yani hele o programların kitapçıkları öyle birinci samur kağıt şahane çok değerli müthiş para sırf onun parasıyla bile bir ilçenin bütün aileleri bu kurstan geçerdi yani şimdi aslında bizim toplumumuzun yapısında sorgulama var yani Tanrı da olsa sorguluyor. Fakat çeşitli dış baskılar, faktörler, unsurlar nedeniyle engelleniyor, bastırılıyor, külleniyor, örtülüyor. Mesela i̇şte burada bir e, benim Karadeniz'den bildiğim yani bir fıkrayı anlatayım. Bakın yaşanmış bir olay. Tabi bizim Karadeniz'den böyle 30-40 sene önce 50 sene önce falan Ege sahillerine baya göç edenler olmuştu özellikle Aydın tarafına şimdi bir komşusu oraya giden bir iki sene sonra işte o zamanın iletişim araçlarıyla bir komşusuna ulaşıyor davet ediyor diyor ona ki gel buralara bir gez buraları diyor o da tamam diyor bir gün atlıyor gidiyor. Neyse akşam varıyor. E, yatıyorlar ertesi gün kalktıklarında. E, daha önce giden oraya yerleşen bağını bahçesini e, gezdiriyor. Çünkü bizim Karadeniz'de bağ bahçe yapma imkanı yoktu. Orada güzel arazi var diye. Gitmişler güzel de bağ bahçe yapmışlar. Gelseni bağ bahçeyi gezdirim diyor. Tamam diyor. Çıkıyorlar. Çıkıyorlar. Tabii Karadeniz'de o zaman bilmedikleri olmayan ağaçlar var. Bak bu diyor incirdir. Ha diyor alıyor. Isırıyor ee, tadı hoşuna gidiyor. Hı hı. Bak diyor bu da üzümdür. Onu da koparıyor. Bakıyor. Öbürünü gösterip bu da zeytindir diyor. Ha dedi bunu Cenab-ı Allah kelamı kadiminde olmuştu. Bir koparayım şunu hatta birkaç tane koparıyor ee, güzeldir diye bir tanesini ısır ısırmaz atıyor acı çünkü evet. diyor ki ey Rabbum ya Rabbum sen ki bunu kelam-ı kadiminde oldun hiç mi tadına bakmadın evet. bu çok güzel bir yapı çok güzel bir yeti evet. bunları öldürmemek lazım sor, sorgula Allah sen mi öyle hemen alınacak sevinir bile kulum kafasını çalıştırıyor diye şimdi tabi bu sorgulamalar, eleştiriler bizim ülkede egemen olmadığı için öyle hadiseler oluyor ki anlamak mümkün değil yani ileri dünyada ben hiç yaşamadım yani yağmur yağar elektrik kesilir kar yağar elektrik kesilir hadi anladık güneş vurur gene elektrik kesilir bu nasıl iş bunu anlamak mümkün mü ya ucu açık önü açık otobanda trafik tıkanıyor böyle bir şey olur mu Tabii lambası yok bir şey yok bu sadece bu ülkede olur neden her zaman söylüyorum efendim bizim işlerde el kol para ağız hatta boyutu var ama kafa boyutu yok ve bu kafa boyutusuzluğu yüzünden çok faturalar diyoruz hem can hem mal olarak yani ülkemizi de aslında elden kaçırıyoruz. Habire vatan satmadan bahsedilir. Bakın size söyleyeyim demokratik ülkelerde demokrasinin olduğu çağda bir ülkeyi ancak halkı satabilir başkası satamaz çünkü ülkenin sahibi halktır e ama halk akıllı olsa satmaz ki akıllı olsa kısa günün karı kısa rade çıkarı nedeniyle ülkesini satmaz ama bugün parayla her şey satılıyor satılmak zorunda çünkü geçinemiyor çarp dönmüyor neden dönmüyor e çünkü kardeşim çağa göre katma değeri yüksek ürünler üretmen hatta icat etmen lazım üretmeyi bırak ama bunlar neyle olur katma değeri yüksek kafa ile akılla olur e yok kardeşim işte soruyorsunuz soruları yok yani sadece şeyde değil yani yetkili ve sorumlu olanda da yok işte görüyoruz servisleri hizmetleri şimdi o nedenle eee sorgulanmamış bir hayat da hayat değildir. Ve kendi hayatınız da değildir. Yani başkasının cevaplarıyla, bilgileriyle yaşadığınız hayat sizin hayatınız değil. Başkasının hayatını yaşıyorsunuz. Ya böyle bir şey olur mu? Neden? Sorgulamadığın için. Buna sorgulamadan yaşanan hayata süt Hayat deniyor. Süt. Pseudo diye yazılır. Süt hayat, sahte hayat yani. Yazık. Yani toplum hayat diye yeme içme bir de beton sahibi olmayı anlıyor. Hayat bu değil ki. Yani hayat bu değil. Onun için Sokrates 2500 yıl önce demiş ki sorgulanmamış yaşam yaşamaya değmez ve yaşanmamıştır da zaten. Sorgulayacaksın. Sorgula ama sorgulalarını için bilgi lazım. Evet. Şimdi geldik diyalektik düşünmeye Evet bu da çok önemli. Diyalektik. Şimdi bu diyalektik düşünmeyi biz Marx'ın düşünmesi olarak yaptık onu da komünist yaptık bunu düşünmekten kurtulduk insan zihnini ve aklını geliştiren en iyi düşünme diyalektik düşünmedir. Ve bu diyalektik düşünmeyi milattan önce 5. asırda Herakliotos diye, Herakliotos diye biri buldu. Bizim İzmir, Efes, Selçuklu şimdi üzüm incir zeytinle üretmekle üründüğümüz yerde oralarda yani. Çıkmış birisi. O kişi evrenin işleyişine bakarak bu metodu buldu. Baktı ki evrende her şey çatışma yani dialektik düşünme zıtların çatışmasının düşünmesidir. Zıtları çatıştırarak yapılan bir düşünme. Zıt fikir yoksa tek fikir varsa orada durağanlık ve donukluk vardır. Evrene bir bakmış doğaya tamamen çatışma sistemi egemen her şey birbirinin zıddını doğuruyor ve iki zıt ile var oluyor ölümden yaşam yaşamdan ölüm oluyor ondan sonra demiş ki bu diyalektik metot demek ki tanrının metodudur dolayısıyla diyalektikçi olmak tanrısal olmak demektir diyor fakat gel zaman git zaman tabii bizim insanlar tanrısal olabilmen için tekçi olman lazım, zıtçı olmaz diye aşamaya getirdiler. Ve hakikaten bunu e, Gazali de şüpheciliği çok e, yani kullanmıştır. E, fakat ondan daha çok e, Hegel 18. asırda ve gene 19. asırda Karl Marx hı hı. bunu geliştirmişlerdir. Ve bunu kullanan e, batı dünyası işte aldı başını gitti. Atı alan asıl o zaman Üsküdar'ı geçti işte. Bizde halen diyalektik bilinmez ve yapılmaz da. Aman zıt düşünme. Aman zıt fikir söyleme. Aykırı bir şey söyleme. Kardeşim okullarda her şeyin zıttı okutulması lazım. Çünkü zıt fikir yoksa dialektik yok, dialektik yoksa gelişme yok. Daha önce de zıt şeyler e, olan, yani içerisinde zıt görüşler olan farklı kitaplar okuyun demiştiniz. Onu gene söyleyeceğim, tekrar tekrarlayacağım onu. Ondan önce şu Kur'an-ı Kerim'in e, dialektik ile dolu olduğunu söylemek zorundayım. Şimdi tabi Kur'an-ı Kerim tamamen diyalektik dolu. Hatta yarısı, yarısından çoğu kafirlerin sözü ve fiilleridir. Diğer yarısı da Allah'ın onlara verdiği cevaplardır. Karşılaştırıyor. Tabi. Kafirler dedi ki Allah dedi ki tamamen diyalektik ve biz bunları e, namazlarda okuyarak ibadet yapıyoruz yani. Şimdi biz anlamını okumadığımız için Kur'an'ın e, bunlardan habersiziz. Tabi anlamını anlamadan Arapçasını okumakla aslında biz zihnimize de en büyük kötülüğü yapıyoruz. Çünkü eğer zihin hiçbir şey duymasa kendiliğinden bir düşünme yapıyor. Ama bir şey dinlediği zaman bu düşünmesi sekteye uğruyor. Bu düşünme bile engelleniyor. Yani ne kadar çok anlamını anlamadan bir şey dinlediyseniz o kadar çok düşünme işlemi yapmadınız ve var olan düşünme kapasitenizden harcadınız demektir. O nedenle Araplar, ben geleceği söyleyeyim size, Kur'an'ın anlamını anladıkları için, onun için de her yerde yani dinlerler arabalarında anlamını anladıkları için e, gayri ihtiyarı de olsa zihinleri sürekli diyalektik düşünme yapar. Şimdi onlara bir özgürlük gelsin ben size söyleyeyim bizi sollayacaklardır çağdaşlaşmada. Evet. Sollayacaklar. Biz gene yerimizde sayacağız. Hı hı. Yani dolayısıyla İnsan beyni bir açıdan, çalışma açısından düz kontak beyin ve çapraz kontak beyin olarak ikiye ayrılır. Düz kontak beyin tek boyutlu, tek taraflı e, okuma yapıldığı zaman ki yaptığı çalışmadır. Şimdi tek taraflı, tek boyutlu okuma yapıldığında tabi İnsan beyni karşılıklı iki loptaki nöronların sinir uçlarının birbiriyle temas iletişim, ilişki, kontağı ile çalışıyor. Doğrudan okuma yapılınca milyarlara varan e, kontakla çalışıyor. Ama zıt fikirle okuma yaptığınız zaman, çapraz, çarpık okuma yaptığınız zaman yani biri hidayete ait öbürü sapıklığa ait dedikleri gibi yaptığınız zaman bu nöronlar çapraz çalışıyor ve o zaman trilyonlara varan kontaklar yapıyor. Şimdi hangisi daha çok gelişir? Elbette ki trilyonları yapan. E şimdi düz kontak beyin, çapraz kontak beyinle yani milyarlarca kontak yaparak çalışan beyin, trilyonlarca kontak yaparak çalışan beyinle baş edemez kardeşim. Sen de bu beyin olduğu sürece sen hiçbir zaman çapraz kontak beyinlerin yaptığı icatları yapamayacaksın. Dolayısıyla toplumuna sadece dinsiz şeyler oku diyenle, sadece dinsel şeyler oku diyen de aynı kötülüğü yapıyordur. Yazık etmeyin yani bu gençliğe. Zaten bizim insanlar kolay yol kolay iş arıyor. Düşünme tembeli. E bir de ona sen prim veriyorsun efendim. On hiç yapmaz onu. Ama sonuçta kaybeden toplum olacak kaybeden ülke olacak. Ben size söyleyeyim. Bu kafa ile bu toprakları elde tutamayız. Bu kadar eminim bundan. Görüyorum ben. Geçmişi de gördüm, bugünü de gördüm, geleceği de görüyorum. Bu toprakları bu kafa ile, bu sabit, donuk, kayalaşmış, katılaşmış, donuklaşmış, tek boyutlu bile dahi değil, kafa ile tutamazsınız, tutamayız. Şimdi anlamasan da oku. Yani anlamın değil farklı e, zor anlamasan da oku zihnin onu anlamak için çaba harcayacağından sen farkında olmadan zihnin gelişecek o katılık azalacak, akışkan seyyel, likit olacak İşte o zaman mevcudun ilerisini e, görebileceksin ilerisini İcat edebileceksin, ilerisine geçebileceksin. İcat o zaman yapılabilir. Donuk kafa ile efendim hiçbir icat yapılamaz. Anlamıyorum, niye okuyayım deme. Anlamasan da oku. Hatta anlamadığını okumak daha iyi. Çünkü zihin çaba harcayacak, emek harcayacak. Emek olmadan hiçbir kazanç yok. Bu ölüm döşeğinde olan için de geçerlidir. Bakın, kimse yarın ne zaman öleceğini bilmez. Ölüm döşeğinde olsa dahi e, ölmeyeceğim diye düşünür. Ama ölümcül hasta dahi olunsa, kafanız gözünüz yerindeyse mutlaka okuma yapın. Çünkü her yapılan okumada zihin düşünme işlemi yapacaktır. Düşünme işlemi yapıldığında mutlaka kalite artacaktır. Yüksek kaliteyle gidersin o tarafa. Hem yani düşük kaliteyle gidip de orada da cennette de en üst tabakada katmanda mı olacağını zannediyorsun? Kalitene göre. Niye? Cennet kaç kattır? Sekiz kat mı? Yedi kat mı? Bak orada da tabaka var. Kaliteye göre. insanilik kalitesine göre. Evet. Şimdi düşünen insan bir tavsiyem daha var. Kimseyi dinlemesin. Aman o ne der? aman anam babam karşı çıkar zaten en büyük engel de düşünme ana babalar oldu çünkü bunlar hiç düşünme yapmamış hayatında hiç ona bir kitap bile okumamıştır hiç kafasını yormamıştır ee, çocukların düşünmesine en büyük engel ilk etapta ana babalardır anneler babalar da el alem ne der diyor o da el alem ne der de kendi çıkarı ne der diye ona <gülüyor> daha çok bakar çocuğunun kendisinden hani eğitimli olsun Bak eğitimli olsun, diplomalı olsun ama kafa konusunda kendisinden ileride olmasın. Kendi düzeyinde kalsın. Gene mi geldi? Biraz daha var. Ha, iyi. Onun için kimsenin ne dediğine bakmasın. Bakın filozoflar bu işi böyle hallettiler. Hem de geçen anlattım Engizisyon gibi işkencelerin olduğu, evet. testereyle insanların kesildiği, diri diri yakıldığı bir ortamda adamlar bunu yaptı. Düşündü. Öldüler pes etmediler. Arkadan gelenler de pes etmedi. Bakın 19. asır bir düşünür. Arthur Schopenhauer. Alman filozof, yazar ve eğitmendir. Bakın. Filozof, yazar ve eğitmen. Eğer filozofsanız yazacaksınız. Konuşacaksınız. Düşünüyorsanız düşünürseniz. Eğiteceksiniz toplumu. Sonuçta Niçin yapılıyor bunlar? Önce kendinizi eğitmek, e sonra da insanlığı eğitip ileriye götürmek. Diyor ki tüm gerçekler üç aşamadan geçer. Önce alaya alınırlar. Değil mi? Hemen alay. Evet. Kim alaya den, kim? Aşağıda olandır. Üst yukarıda olan alay etmez ki onlar. Dolayısıyla hep aşağıdakilerdir Problem. Önce alaya alınırlar. Sonra kendilerine şiddetle karşı çıkılır fikirler. Öyle mi? Gerçekler. Ve son olarak ise doğruluklarının çok açık olduğu ilan edilir. Bitti. Gerçekler geç ve güç. Ama muhakkak ortaya çıkar ama güçlü ve kalıcı olarak ortaya çıkarlar hı hı. bir gerçek ortaya çıktı mı ki vardır zaten ama ortaya çıkması var onu yok sayarak yatsıyarak yok etmeye çalışarak yok edemezsin benim bahçem vardı beton döktüm oraya bazı yaban otlar vardı onları temizledim bir iki tanesi kalsın dedim ne olur ki bu betonun altında yok olur gider beton 5-10 santim vardı inanır mısınız iki sene sonra baktım o ot betonu yarı dışarı çıktı dedi ki bana hey gidi, dedi akılsız sen beni gerçek olarak görmedin ve beni yok saydın Yatsıdan ben varım dedi, beni yok edemez. Ya gerçekler geç ve güç, ama güçlü ve kalıcı ortaya çıkarlar ve insanı da bir çarptılar mı? Allah muhafaza, Allah'tan kurtarmıyor o zaman, korumuyor. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi yine Arthur Schopenhauer diyor ki, yetenek hani yetenek deriz ya, yetenek kimsenin varamadığı hedefleri, deha ise, kimsenin göremediği hedefleri vurur. Herkesin gördüğü, herkesin vardığı, na senin varmanın bir önemi yok ki. Evet. Ama şunu bilelim, vardığın hedef hedefin dahi olsa, onu son hedef olarak görme. Onu gene yol olarak gör. Daha devam et. Çünkü hep başka filozoflar böyle veciz sözler söylerler de niyazlı kahveci söyleyemez. Mi? Tabii ki söyler. Bir tane de ben söyleyeyim. Hiçbir hedef ona giden yollardan daha zevkli değildir. Hedefe ulaşıldığı an zevk biter. Onun için Sürekli zevk kalmak istiyorsan, sürekli yolda ol. Hedefe varsan da gene burası değilmiş de devam et. Yürü, pes etmeden yürü. Sağnak yağmurda ıslansan, sırılsıklam olsan da, dur, direk dinlen ama pes etme, yola devam et. Evet. Ağızınızı sağlık. Sağ <gülüyor> Ben notumu aldım hocam buraya. Evet. Alın çünkü ben bunlar böyle aklıma geliyor unutuyorum. ondan evet. sonra gitmesin. E bunları da kayıtlara geçirelim yani. Geldi mi vakit? Bir, çıkalım evet hocam. Çıkalım şimdi. Evet, Daha sonra devam şey yapmadan, edelim. Evet. Hı -hı. Kısa yani hadi çünkü ara. başlayınca şey yapayım. Evet. sağdaş düşünmeye devam ediyoruz. Hocam buyurun devam edelim kaldığımız yerden. Şimdi bu düşünme metotları böyle. Evet. Ee, artık çağımızda ki 18. asır sonrası çok önemli. Bunu özellikle ve ısrarla vurgulamak istiyorum. 18. asır sonrasındaki e, gelişmeleri, yenilikleri her alanda ama ee, öğrenmek gerekiyor. Bunları öğrenmeden ve topluma öğretmeden toplumu da bunlarla oluşturmadan çağdaşlaşmak mümkün değildir. Çağdaşlaşamayınca da varlığı sürdürmek mümkün değildir artık. Bunu bilelim. Bakın Osmanlı İmparatorluğu Selçuklularla birlikte bin yılda kazandığı milyonlarca şehit ve gazi vererek kazandığı 5 milyon kilometre kare bildiğim araziyi 3 yılda verdi. Neden? Çünkü işler koldan kafaya geçmişti ve o kafa geldi bir yumruk attı bizimki canlıların üzerine oturdu. Allah'tan Atatürk'le bir teşebbüs oldu, Cumhuriyet'le birlikte. Fakat henüz bunu kurup da çağdaşlaşamadık. Kafayı çağdaşlaştıramadık. Bugün de yine ülkemizin, Allah muhafaza, bir açıdan üçte birini, diğer açıdan tümünü, kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bunu bilelim. Bakın bu çağın düşünüş biçimini yakalayamadık diye bu topraklarda biz yabancı görülüyoruz. Biz de kendimizi buna hakikaten su taşıyoruz. Onlara oraya yabancı görüyoruz. Ve çağa ayak uydurmaya adapte olmaya çalışmamız gerekirken biz de ayak diretiyoruz itikliyoruz hakikaten ben gelmem ben dışarıda kalacağım bu çok önemli asıl ülkenin beka sorunu ontolojik sorundur yani var olma sorunudur bunun farkında olalım aklımızı başımıza dövüşürelim. Özellikle yeni nesle söylüyorum. Bu sizin başınıza daha büyük bela olacak. Ama görüyorum ki sizlerde yeni nesillerde böyle hiçbir endişe yok. Farkında da değil. Eğitim sistemi öyle bir yapmış ki çocukları yeni nesilleri bugünkü ilkokul eğitimine bakarak söylüyorum dört nesil daha umut yok. Ya bunu bir an önce değiştirmek lazım. Bu düşünme işini anaokulundan hatta ailede, iki yaşından sonra çocuklara, hayatın sonuna kadar bunu öğretip, bunu yapabilir hale getirip, onunla oluşturup, onunla hayatı yaşamaya çalışmalarını sağlamamız gerekiyor. Yani bu Habire anlatıyorum maalesef çağdaşlaşmaya karşı olmada en çok kullanılan da İslam dini kardeşim alakası yok bütün engel sensin yani İslam dini engeldir diyenin algı kalıpları hard diskidir engel olan sen yapamıyorsun yapmıyorsun tembellik yapıyorsun Kolaycılığa kaçıyorsun, ne yapıyorsun kendi insanını sövüştüyorsun, sömürüyorsun, ülkeni yiyorsun yani kendi vücudunu yiyerek geçiniyorsun. Kardeşim dışarılardan borç paralara geçiniyorsak bunun sorumlusu halktır halk, ey halk başkasına kabahat arama kabahat kendinde sen bir kendine bak sen hakikaten emsallerinle, çağdaş dünyadaki emsallerinle aynı mısın? Aynı yapıda mısın? Aynı kafada mısın? Aynı şekilde mi para kazanıyorsun? Aynı şekilde mi geçiniyorsun? Değil. Ondan sonra o değersiz yapını İslam diyerek değerlendirmeye çalışıyorsun. Değer verdirmeye çalışıyorsun. O da kendi ülkende. Kardeşim, Dünya entelektüel piyasasında hiçbir değerin yok, bunu bil. Hiçbirimizin yok. En altından en üstüne kadar hiçbirimizin değeri yok. Ama bu ülke bilelim ki bizden daha çok değerli. Dolayısıyla sahip olduğun şeyin değerinden senin değerin daha azsa onu mutlaka kaybedeceksin. Bir an önce onun değerine çıkmaya çalışın. Ya kardeşim, iki şeyle algılıyoruz her şeyi. Bir beton bina, ömrü para. Ya başka bir şeyle bir şey al, al, anlayamıyoruz, anlamıyoruz. Ya bunlar ileri dünyada hiçbir değeri yok ki bunların. Ya adam hacca gidiyor, hacca. Hac esnasında. Kabe'yi tavaf ederken dua okumuyor. Yanındaki arkadaşına, komşusuna neyse, nerede ne kadar daireleri var onları anlatıyorlar birbirlerine. Beton. Kardeşim, nereden edindin bunu? Orada insan hayatında ancak bir tane ev edinebiliyor. Sen on tane, yirmi tane neyle edindin? İlkenin arazisini yiyerek, satarak edindin. Senin değerin ne? Kim tako? Eskidendi zengine bir hürmet vardı. Çünkü zengin yedirir içirirdi. Şimdi kimsenin yedi, yeme, yedirilmeye içirilmeye ihtiyacı da yok. Herkes karnını doyuruyor. Onun için yaptığın şeyinin efendim değerini e, gösterebilmek için kendini anlatmak zorunda kalıyorsun. Kimse aldırmıyor ki. Kimse aldırış etmiyor yani. Çünkü bu çağda zengin olmak yoktur. Bakın kapitalizmi de bilmiyoruz biz. Kapitalizmi de eski geleneksel eski düşük algı kalıplarımıza dökerek yap, anlıyoruz, algılıyoruz. Eski kalıplarda kişisel iş yapma vardı. Zengin olma vardı. Zaten ama o zaman çok büyük zengin olamazdın ki zaten. Yani zengin olamazdın fazla. Yani yoktu fazla sektör yoktu yatırım işi yoktu ama kapitalizm kurumsal kişisel değil kurumsal iş yapmadır ve zengin olma değil büyümedir bak para geçmez orada orada para yok kapital sermaye anamal anamal diyorlar ona yani yatırımda olandır sen de şimdi para olsa eğer iş adamı değilsen ne yapacaksın bu parayı ne yapacaksın? Daire alacaksın işte. E ne olacak daireler? Yatırım varsa orada büyüme olacaktır. Ve e, zengin olma olmayacaktır. Zaten zenginlik e, Rönesans'tan sonra burjuvazi dediğimiz kapitalizme gelene kadar ki bir araname e, İş yapma dönemiydi. Ve bunlar da tüccardı zaten. Deniz aşırı ülkelerden. Mal getirir, satarlar. Para yaparlardı. Ee, zengin olmuşlardı ama o para birikimi, akümülasyonu işte kapitalizmi doğurdu. Kapitalizm de olunca e, para yatırımdadır. Hiçbir e, işletme sahibinin cebinde para yoktur. Dolayısıyla bu çağda para sahibi olma diye bir kavram yoktur. İşletme sahibi olmak ve bu işletme küresel çapta büyümek zorunda, var olmak zorunda ve her yıl ülkesinin iş gücüne, yeni gelen iş gücüne istihdam sağlamakla görevlidir, sorumludur. Mesela Türkiye bazında bu hesabı yaptığımız zaman Türkiye'deki işletmelerin her yıl yüzde dört büyümeleri gerekir ki gelen bir milyon yeni iş gücüne istihdam sağlayabilsin. Dolayısıyla işsizlik ve iş sağlamak hükümetlerin, devletlerin sorunu değildir. İş dünyasının sorunudur. Çünkü sosyalizm, komünizm değil sistem ekonomik sistem devlet fabrika kurmuyor fabrika işletmiyor işletme işletmiyor yani özel sektör yapıyor bunu artık ve devletin yapması gereken iş bu özel sektörü inceleyip neden büyüyemedin yüzde dört bu sene ne ihtiyacın var sana gerekli tedbirleri alayım teşvikleri vereyim yapması gereken budur ama bizim e, bakın ee, sanayi dünyası bile alemi bile e, kişisel iş yapma zihniyetiyle ve sistemiyle iş yapıyorum. Siz uluslararası şirketlerin işletmelerin sahiplerinin ismini bildiğiniz var mı? Kimse bilmez. Ama bu ülkede halen işletmelerin sahipleri bilinir. Bu burcu vazidir. Kapitalizm değildir. Çünkü kapitalizmde işletmeler kurumsaldır ve halkındır. Onun için ise senetleriyle halka arz edilir, satılır. Ya bunları da bilmiyoruz. Şimdi oradan şuraya geleceğim asıl. Biz boş işlerle uğraşıyoruz. Bu Peter Berger diye bir adam var. Ee, halinde yaşıyor. Ee, bunlar hem çağımızın e, paradigmasını belirliyorlar. Hem de çağımızın durumlarını, olgularını okuyarak bize anlatıyorlar. E, Allah'tan veriyorlar. Vermeseler yani kıskançlıkları da yok. Diyorlar ki al kardeşim sen de yararlan sen de gel bizimle beraber. Ama biz zor olduğu için anlamak, okumak, düşünmek ve gereğini yapmak zor olduğu için bunları dinsizlik, kafirlik, batıcılık, bizim düşmanımız diyerek reddediyoruz. Kardeşim düşmanın diyorsun da bütün teknoloji ürünlerini önce sen alıyorsun ve herkesin daha çok sen kullanıyorsun yani. Bu ne çelişkidir hem de ne yaman çelişkidir bu. Kardeşim bu çelişkiyle seni bu insanlık çizgisi yaşatmaz bunu bil. Şimdi, bu din sosyolojisi filozofudur. Diyor ki, teolojik düşüncenin özüne en tehlikeli ve en duyarlı meydan okumalar, esasen beşeri bilimler, özellikle de sosyolojinin iki öncül bilimi olan, tarih ve psikolojiden gelmiştir. Tarih yani diyor adam ilahiyat çalışmaları bitti bu çağda. Bu çağda teoloji çalışmaları var. Fakat biz tam tersine teolojiye bir türlü geçemiyoruz. On olan ilahiyat fakültesini yüz tane yaptık. On binlerce kişi orada akademisyen olarak çalışıyor. Yaptıkları işlere bakıyorsunuz, tarihi eser satıcılığı, arkeolojik İslam çalışmaları, efendim, antik çalışmalar gibi çalışmalar. Halen Kur'an nedir, bin yıldır uyguladığımız şeyler nedir, daha bunların kavgasını veriyoruz. Ne olduklarını anlamak için diye ve bir türlü de anlaşılmıyor anlasan ne olacak anlasan ne olacak onun şeyi bitti artık bitti uygulanıyor uygulandı şimdi de devam etsin gitsin ama onların üzerinde tekrardan sen ne onun ideolojisini, ekonomisini eğitimini, ahlakını hukukunu her şeyini yani tekrardan uygulama şansın yok sen bir an önce çağ yakalamaya bak. Dinlerde o genel. Ona bir engel değil. Onu da anlatacağım biraz sonra. Evet, demek ki tarih ve psikoloji bu ilahiyatın ve ilahiyatçıların işini bitirdi diyor bu çağımızda. Çünkü tarih Tevrat ve İncil'i oluşturan kitapların farklı kaynaklarının bulunduğunu, onlardaki efsanelerin kurgusal olduklarını yani Tanrı'dan gelmediklerini tespit etmiştir. Hz. İsa'nın hayatı hakkındaki rivayetlerin çelişkilerini ortaya koymuştur. Tarihin tespit ettiği bu çelişkilerden yola çıkarak özellikle Freud ve sonrası psikoloji şunu tespit eder eskiden insanlığın çocukluk çağında ki din anlayışı insanın arzu ve ihtiyaçlarının görkemli bir yansıtması idi kendi kurguladıkları o dönemin din anlayışı idi sen şimdi onu ne çağdaşlaştırabilirsin ne de bugün uygulayabilirsin. Sana yeni iş var kardeşim, kafa işi. Bak bu adamlar 18. asır sonrasındaki değişime uyumlu bir şekilde yeniden ve bugünün akıl çapıyla ve bilimsel bilgiyle ve felsefi disiplinlerle yeniden dini ve Tanrı'yı tanımlamaya çalışıyorlar. Ondan sonra sızlanır durursun. Millet dinden uzaklaşıyor. Deizm çoğalıyor. Kardeşim millet dinden uzaklaşmıyor. Millet gerçek dine yaklaşıyor. O eskilerin ve senin de seviyende olan o din e, kurgularından uzaklaşıyor. Zaten mümkün değil ki. Bugünün akıl çapının o günün akıl çapının fikirlerini kabul etmesi mümkün değil. Değil. Nasıl ki o günkünün icat ettiği ne ettiyse ama e, ulaşım araçlarını, iletişim araçlarını, imalat, tarım araçlarını, savaş araçlarını kullanmıyorsa o ürettiği fikirleri din de olsa kullanmıyor artık. O iş bitti. Yeniden Ey kafa katmanı işgal edenler Siz de halkla beraber Oturup ağlamayın Onlarla beraber davul zurna Çalmayın kardeşim Görevinizi yapın Yapamıyorsunuz zor Oturuyorsunuz Onlarla beraber Onları da helak ediyorsunuz Beraber çağdaşla Yok efendim Öyleymiş böyleymiş diyerek Meydan okuyorsunuz Kimin umurunda ne değeri var Hiçbir piyasada değeri yok ki. Yok kardeşim. Bu ülkenin piyasasında da değeri yok. Dünya elektrikliği piyasasında, bilim piyasasında hiç değeri yok. Öyle bir makale yaz git bakalım. Kim değer veriyor? Sosyolojinin teolojiye meydan okumasının en göze batan tarafı ilahiyatçının çağdaş toplumda bir çağ dışı azınlık statüsü işgal ettiğine ve bu statüye mensup olduğuna dair bir duygu vermesidir. Artık batıda kimse ben ilahiyatçıyım diyemiyor demiyor. İlahiyat çalışması da yok zaten artık. Onlar halloldu. Çözüldü. Yeni aşamaya geçildi. Fakat burada bilakis kolay olduğu için şimdi bakıyorum ilahiyat sempozyumları yapıyorlar tartışmalar yapılıyor işte gazetelerde yazıyorlar televizyonlarda konuşuyorlar kardeşim sen ne yapmak istiyorsun onu bir belirle o yapmak istediğinin önündeki engel ne onu da bir belirle ama söyle bize ben şunu yapmak istiyorum dinin şu şeyini değiştirip bunu getirmek istiyorum Kardeşim hep negatifle. Eskiden yapılan kavgaları, tartışmakla 1000 sene, 1500 sene önce yapılan kavgaları, yok haricilikmiş, yok zahidilikmiş, yok selebilikmiş. Bana ne kardeşim? Onlar kendileri için yaptı o kavgayı. Sen hala bugün bu topluma o kavgaları taşıyorsun. Koysan ortaya bir fader dikma. Kafayı ister yok ne yapsın ha bizim ne yapsın yani meşgul etmeyin kardeşim milleti aslında bu azınlık sırf ilahiyatçıdan oluşan bir azınlık değildir çağın gerisinde kalmış olan halk kesimleridir de yani dünya görüşleri sahip oldukları dünya görüşleri içinde bulundukları toplumun genel olarak kabul ettiği görüşlerden alabildiğine farklılık arz eden bir topluluk oldu. Kardeşim sen toplum olarak ve ilahiyatçıların olarak dünya toplumuyla çatışmalısın. Çatışıyorsun. Çocuğunu da kendi toplumuyla ve dünya toplumuyla çatışmalı yetiştiriyorsun. Yani ne olacağını zannediyorsun? İnsanlık geri mi dönecek zannediyorsun? Sen bu kafayla, bu güçle bunu dünyada egemen kılacağını mı zannediyorsun? Yok böyle bir şey. Ne egemen kılacaksın? Elle kolla. O dönem bitti. Kafa var, kafa dönemi artık. E orada yoksun. Oraya geçeceksin kardeşim. O bahanelerle bu ülkeyi Yemeği bitirelim. Evet. Şimdi kendi toplumu ve dünya toplumu ile çatışmalı olmak en büyük zorluktur. Böyle diyor Pergel. Artık çağdaş konulara kutsal kitaplardan izahlar aramak boşunadır. Kutsal kitaplarda çağdaş konulara ipuçları bulunabilir ama Yeni kavramları onlarda bulmak imkansızdır. Hiçbir kutsal kitap kendisinden sonra olacak olan hiçbir icattan bahsetmez. Hepsi kendileri geldikleri zamana kadar var olan fikir ve bilgi malzemelerini kullanırlar. Bunu bilelim. Onun içinde bunun en güzel çözümünü Türkiye için Atatürk bulmuştur. Demiştir ki... ...kutsal kitabı ve dini... ...kişiyle... ...tanrısı arasındaki... ...ilişkide... Kullansın, ...kullansın, kullanın... ...diğer alanlara... ...konulara, hukuka, ekonomiye... ...siyasete... ...eğitime... ...velhasıl bütün konulara... ...eğer o kutsal kitabı... ...uyarlamaya çalışırsanız... ...işte o zaman onu tarif edersiniz oksidasyon ve girdi sağlarsınız şimdi kardeşim eşitlik arıyoruz biz kutsal kitapta ya bugünün eşitliğini kutsal kitapta bulamazsın yok öyle bir şey o dönemde öyle bir eşitlik yok o bugünün ürünü demokrasiyi bulamazsın İpuçları bulursun bugünkü ekonomik sistemi bulamazsın bugünkü ahlak sistemini de bulamazsın ha ben oradaki ahlakı bugün egemen kılacağım kılamıyorsun kendi toplumuna kılamıyorsun egemen sen kendi toplumun ahlak kıldın krallığını yapıyor ama eline öntü yapmıyor niye hadi şimdi bunlar üzerinde düşünelim önce çağdaş ahlak nedir onu bir öğrenelim önce çağdaş ekonomi nedir bir öğrenelim hukuk nedir Kardeşim bütün kutsal kitaplar 18. asırdan önce geldikleri için hepsinde cezalar fiziksel cezalardır. Bedene uygulanan cezalardır. Ve 18. asıra kadar da dünyanın her yerinde böyleydi. Ve bütün kutsal kitaplarda o gün mevcut olan fiziksel cezaları kullandılar. Ama 18. asırdan sonra Fiziksel cezaların her biri birer suç oldu. Vücut dokunulmazlığı diye bir şey getirildi. Vücuda dokunmak, başkasının vücuduna çizik atmak bile suç. Bırak elini kesmek, bırak kırbaç vurmak da kendi vücudunu bile çizmek suç. Bunun için intihar da suç yani. Çünkü senin değil. Ve bedene bir şey uygulayamazsın artık cezalar zihinsel oldu zihinsel hapis cezası hapis cezasının ne demek olduğunu felsefesini bilmiyoruz ki evet. çağımızda en değerli şey özgürlük yapıldı hapisle cezası ile özgürlüğünü almanız o kişiye en büyük cezadır efendim şimdi patinaj yapıyoruz hem toplumumuzu hem ülkemizi tüketiyoruz. Ama biz çok güzel maaşlar alarak geçiniyoruz. Bunun vebali var vebali. Gereğini yapalım. Şimdi Evet hocam bu arada zamanımız azalıyor. Azalıyor mu? Evet bir 10 dakikamız kaldı. Tamam. Düşünmenin yararlarından kısaca evet, bahsedeyim buyurun. o zaman. Bu düşünmeyi, beşeri sistemli düşünmeyi yapmak her şeyden önce günlük hayatımızda bizim çok işimize yarar. Bir kere yapacağımız işi bilerek yaparız ve bizim yönetimimizde kontrolümüzde yaparız. Eğer beşeri boyutumuzun kontrolünde yapmıyorsak bir şeyi bilelim ki animal, hayvansal, biyolojik yapımızın egemenliğinde yapacağız bunu Doğacak sonuçlar hayvansal olacaktır, kötü olacaktır, suç olacaktır. Bu nedenle düşünmeyi öğrenmek öncelikle bizim gündelik hayatımızda faydası olacak. Yine gündelik hayattaki faydalarından biri, gördüğümüz, duyduğumuz olgu, obje olayı tanıma imkanı bulacağız. Anlamlandıracağız, anlam yükleyeceğiz ve o zaman her şeyden zihinsel zevk alacağız. Ve zevkler zihindedir. Fizikte değil, bunu bilelim. Zihinsel, her şeyi zihinsel yapmak lazım. Evet. İnsanlar arası ilişkileri, özellikle eşler arasındaki ilişkileri, bakın, boşanmaların çoğu bu beşeri düşünmeyi yapamamaktan kaynaklanıyor. Onun için belediyelere tavsiyem boşanmaların azalmasını istiyorsak mutlaka bu beşeri düşünmeyi eşlere öğretelim. İnsan ilişkileri hiçbir ilişkiden memnun değiliz. Taksiye biniyorsun şoförle kavga. Toplu taşımaya biniyorsun şoförle kavga. ve öbürüne karşılaşıyorsun kavga. Bakın bu şoförlerin hatta sürücülerin trafikte hepsine bu düşünme dersi verilmesi lazım. Öyle kulaktan değil. Orada işleyece işlememiz lazım zihnini. İşlememiz lazım. O bayağı götürür. Diğer en önemli faydası düşünmenin aklın çapını genişletmesidir. Bakın akıllar insanlığın aklı çağlara göre hep değişkenlik ve farklılık arz eder. 5 milyon yıl önceki insanın akıl çapı ile 2000 sene, bin sene önceki akıl çapı ile ve bugünün akıl çapı aynı değil. Ki bin sene öncesi ancak karnıyı icat edebildi. Teker'i icat edebildi. Bugünün ki neyi icat ediyor? Dolayısıyla akıl çapı genişledikçe bir önceki akıl çapına göre rasyonel makul görülen şey artık irrasyonel görülür oluyor. Nitekim 18. kadar kadarki bütün akıllar insan bedenine ceza uygulamayı rasyonel görürdü. Bugünün akıl çapı bunu irrasyonel görüyor eğer halen bugün fiziksel cezaları bedene uygulanan cezaları rasyonel görüyorsa bir kişi bilsin ki o bu çağın öncesindeki akıl çapındadır onunla hiç muhatap da olma zaten hiç ona bir şey de anlatma konuşma tartışma önce onun akıl çapını bir genişletmemiz lazım İşte öyle oldu Yüz yıl önce laiklik getirildi bu ülkeye. Laiklik bugünün akıl çapının ürünüdür. Daha önce yoktu. Ama akıl çapı geçmişte kalmış insanlara getirdin onu halen bile anlamadı, algılayamadı e, icabında tersine döndürdü. Akıl çapı çok önemli. Akıl çapını genişletmek. O nedenle insanlara ...yeni şeyleri empoze etmek yerine... ...akıl çaplarını yükseltmek, genişletmek lazım. Bu tıpkı bilgisayar gibidir. Bir dosya açmak istiyorsun... ...veya bir program yüklemek istiyorsun bilgisayara... ...diyor ki bu bilgisayar eski... ...bu program yeni bu bilgisayara bu programı yükleyemezsin ne yapacaksın bilgisayarı değiştireceksin atacaksın yenisini alacaksın o nedenle öncelikle insanlarımızın akıl çapını genişletmeye bakmamız lazım o sonuçları bulur biz ona sonuç vermeyelim şöyle al tanrıya inan böylesine inanma buna inan bunu al bunu ver dememize gerek yok almıyor ne verse ver, almaz ...sen onun akıl çapını... ...yükseltmeye bak. Asıl önemli olan toplumsal olarak da... ...aklın çapının... ...genişlemesi yani düşünme... ...sayesinde... ...aklın çapının genişlemesiyle... Lojik loji üretilir. Lojik bilim üretilir. Loji... ...logosla üretilen bilimdir. Ve ancak... ...bugün üretebilir hale geldi teknoloji onlardan bir tanesidir. Hı hı. Ama biz bugün daha üniversitelerimizden bekliyoruz her şeyi. Üniversitelerimizde bile lojik bilimin ne olduğu pek bilinmiyor. Bizim üniversiteler bugün çok üzülüyorum. Üzgünüm, özür de diliyorum ama söylemek zorundayım. Bugün üniversitelerimiz bir tır dörsesine, kasasına, damperine benziyor. Kitap dolu Yük dolu, bilgi dolu ama motoru ve kokpiti olmadığı için bir adım ileri gidemiyorum. Çünkü akademiye de bu düşünmeyi bilmiyor. Bunu da söylemek zorundayım. Evet. Ben felsefe dersi veriyorum, görüyorum. Oturduğumda da konuşuyorum. Dolayısıyla üniversitelerde bugün hakikaten çok radikal bir değişikliğe gidilmesi lazım. O da düşünmeye dayalı bir değişiklik olması gerekir. Evet hocam. Bitti Şimdi vaktimiz mi? kalmadı. Evet. E, arada ben mesajlara baktım biraz. Hırsaptaki evet. kitabınızı görmek isteyenler tamam. oldu. Şöyle göstereyim. Yönetmenim de Zaman. gösterebilirse kitabı. Hı. Yakından alabilirsek. Evet hocamızın kitabı budur. Diyelim ve böylece noktalayalım Hı. hocam. El, ağzınıza sağlık. Ee, derseniz. İnternet sitesimizde söyleyelim Ulusal Aynen. Demokrasi Enstitüsü değil mi? Nokta, nokta org. Evet. Buradan da hocamızın yazılarını ulaşabilirsiniz. Hı. Böylece noktalıyoruz. Hı. Bir dahaki programda yine Profesör Doktor Niyazi Kahveci ile birlikte olacağız. Hoşçakalın.